Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Leyla Tayfun'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler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 böyle olacak. Yani Orta Anadolu'dan Kırşehir'den biraz bahsedeceğim ama biz yine Neşet Ertaş türkülerini dinlemeye devam edeceğiz. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi Neşet Ertaş'ın yorumundan bir uzun hava dinleyeceğiz. Aradım derdime derman mı buldum. Bu uzun havanın ismi ve Sabreyle ile Gönül isimli albümden. Fakat bundan hemen sonraki türküyü ben listeyi dizip tekrar baştan aşağı dinlerken ard arda dinleyince bu uzun havayla çok hoşuma gitti.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 sehdalinden saralıp soldum of, of of sefil mecnun gibi leyladan oldum derdim ellerlere diyen gibiydi Ağladı gözlerim, gülerdi Taşımdan salım kader gezermiş peşimden of of of dertli diayı ırdılar şimdiden almayar mi diye mi bi Ağladı gözlerim gülebi Dertli diye ayırdılar işimden Almay yârimi diyen Aladı gözlerim, silemedi. derdini İr karibim şu, yok nüvbin gözüm yaşlarını silmesen. Aşk ar gözüm. gelip yar yar ma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 Hoyrata tatlı Kelam eyleme Hoyrat olan dil Matı bilemez Kargayı bağınak Koyu baleme Karga olan gül Bilemez bilemez bilemez. Karkayı kayba koyu baleme. Kar olan kül kıy mantı bilemez bile. I sure. sure. temalin kayıp edip aratma şu gönlümün ışıkını karatma zülüfleri ya daratma kul olmayan selbi bilemez bilez bilez zulifleri yade aratma kulul mu yan bilmez bilez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 Sen benimsin, ben seninim Sen benimsin, ben seninim dur herhalem kaçma benden nazlı gülüm kaçma benden nazlı gülüm sen benimsin ben seninim sen benimsin ben seninim Sırdır. İkimizin kalbi birdir, ikimizin kalbi birdir Sen benimsin, ben seninim Sen benimsin, ben seninim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 Arsa saçların belim bükülse Arsa saçların belim bükülse Birer birer hep dişlerin dökülse Canım dökülse Vurulsa vücudum, kanım çekilse Güneş gönlümün yarisin benim, yarisin benim Bülüm gül uçum, zarım misali Kerem'in bağrımın, nar misali Nar misali Güne garip gönlüm, ar misali ...dadına doyulmaz balımsın benim, balımsın benim. inler garip gönlün, ağrı misali... ...dadına doyulmaz balımsın benim.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 Ustalarından bahsetmeden önce şimdi sıradaki türküyü dinleyelim istiyorum. Dinleyeceğimiz türkü Benim Yurdum isimli albümden Allah Etmesin. Sevdayı çekip de gömülü bilen, bilen Gömülsüzün kollarında yatmasın aman Yatmasın aman, aman, yatmasın aman Neye yarar sevdadan uzak olan, olan Yaşayan ölüdür Allah etmesin aman Etmesin So let's see. Çeken bilir gönüllü Yârim aman Yârim aman yarim aman Kapını çalmadan Ölüm haberi Haberi sevseveni gözüm Açık gitmesin Aman Gitmesin Aman Gitmesin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 Hay zaman oldu da gel sevdiğim. <Gülüyor> Döken bilir de gel sevdiğim gel gel Bu sevdanın elimden ay ay ay Belini büken bilir de gel sevdiğim gel gel Belini büken bilir de gel sevdiğim gel gel Yüzümü güldür hayrıda, gel sevdiğim gel, gel Yüzümü güldür hayrıda, gel sevdiğim gel, gel Ya benim muradım er oy oy oy Ya beni öldür hayrıda, gel sevdiğim gel, gel ya beni öldür gayrı da gel sevdiğim gel gel ''Ya beni öldür hayrı da gel sevdiğim gel gel'' ''Ya beni öldür hayrı da gel sevdiğim gel'' Bozlaklardan bu kadar bahsetmişken neden hiç bozlak dinlemedik diye düşünen dinleyiciler olmuş olabilir. Bunun sebeplerinden birisi, ni programın başında aktardım.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 Şimdi Neşe Tertaş'ın Türküler Yolcu isimli albümünden dinliyoruz. Yarımış meğer. Düştüm dermanını aradım Derdimin dermanı yarimiş meğer Yar yar ham yerden aradım Yarden aylık almak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost zoramış meğer Zormuş meğer Yar yarar arı han, yar den aradım, yar den ayrıkalmak ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya zorumuş meğer, zorumuş meğer, zorumuş meğer, zorumuş meğer, zorumuş meğer, zorumuş meğer. Zorumuş meğer vurmuş beni yare varayım dedim ayağına yüzüm dedim O yarın sırrına girim dedim Arifler keşfeder ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya dosya dosya sırmış mı yer sırrmış mı yere O yarın sırrına girince dedim Arifler keşfeder ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya sırılmış meğer sırılmış Sırmış sırılmış meğer sırılmış meğer sırılmış meğer sırılmış meğer Duruldum bayırı, nice güzel gördüm hep ayrı ayrı. Hadi katlayın yolda dosya dosya dosya dosya dosya dosya birim iş mer, birim iş Nice güzel gördüm hep ayrı ayrı. Hadi da ki ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya birim işler birim işler birim işler birim işler birim işler birim işler birim Ellerinde karıb olan yarın aşkı yanan, erde talan, yangınlarda yardım ayrık olan her gün her an ya dosya dosya dosya dosya dosya dosya zarımışlar, zarımışlar